Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü. Evet açık hava kaydıydı. Mafifalay bizlerle beraber onun kayıtlarını dinliyoruz. Umuyoruz ki bu yazda böyle kalabalık bir konser olur. İnşallah bu. Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü. Thank mm -hmm. you. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi. Bugün müziğin başka türlüsü için epey özel bir gün. Mafi Falay bizlerle beraber İstanbul'a geldi ve ne mutlu ki onu stüdyoda ağırlıyoruz bugün. Mafi'ye hoş geldin. Aa, sağ ol, hoş geldin. Evet. Senin bir kaydınla, eski bir kayıtla başladık. Evet, 63 1963. 1963. Kenny Clark, Fransız Bolan, Big Band. Harika. Evet. Big Band evet. pek çok birçok ülkeden Bütün, hepsi Amerikalı. Avrupa'dan e, İsveç tromboncu İsveç şu altı Aksuon dinlediğimiz Aha. Derek Humble İngiliz, İngiliz. Evet. E, ondan sonra ben <gülüyor> başka var. Ha, bir de e, tenorcu vardı Avusturya'dan Hı. Carl Drevo yani ben e, 1961'de Köln, Almanya Köln hı hı. Radyo Caz Orkestrası'nın Big Band'de çalıştım. Hı hı. E i̇şte bu da bunu or, bizim orkestradan yani radyo orkestrasından üç kişi biz oraya girdik. Hı hı. Ve hepsi Amerikalı. Nerede yaptınız kaydı? Köl, Köln'de ayrıca ayrı stüdyoda yaptık. Çok Kenny soğuk. Clark. Danny Clark yani en kırkların eline. ellerin en büyük doğulcusuydu yani hala da <gülüyor> ama rahmetli hepsi. Evet. Evet. Ödülü de bir kayıttı bu arada bildiğimiz evet. kadarıyla. Yani Fransi Frans Boland'ı onu <gülüyor> unutmayalım o da çok yüksek bir müzisyen Belçikalıdır ama Amerika'da hep araşmanlar yazıyordu müzisyenlere. Evet. Çok hızlı bir giriş yaptık değil mi? E, e, evde değil. Çok keyifli. Çok güzel. Çok <gülüyor> güzel bir giriş Hepsini oldu. dinlersen sonra bir tane daha vardı. İkinci bu ilk plağı. İkinci de vardı onu kaldı evde kaldı bir şeydi. Burak'ta. Burak'ta kaldı. Evet. Onu, orada, da, orada da şeylerimiz vardı. Evet. İsveç'te yaşıyorsunuz. Evet. Buraya oh. geldiniz bizi mutlu ettiniz. Oh, sağ olun. Umarım kalırsınız ha. biraz daha. ...vallahi daha bir, bir ay falan kalırım... ...çok soğuk çünkü İsveç... Hiç, ...burası yaz... ...İsveç'in yazı... Siz kışları bu, bu tarafa gelin... ...hep öyle yapıyor musunuz Vallahi, çok sık geliyorsunuz... Her misiniz? sene artık geliyorum canım... 2 evet. ay kalıyorum... ...şimdi 5 ay kalmışım... Oh <gülüyor> bu başıncı <gülüyor> ay... Öyle miymiş? Yakın zamanda konserler de olacak... ...önümüzdeki yaz... ...yaz, yaz da... da. Yaz, ...İstanbul... ...Enternasyonel jazz Festivali... ...sonra İzmir olacak... Evet. E, Kuşadasında da zaten her seferde bir bitcalar burada belediye belediye. Evet. Kuşadası'nın sizin için ayrıca bir önemi de var mı? Ya değil mi? vallahi eslab orada başladı mı ya müzeye onun için ilk banda kuruldu ilk Kuşadası bandosu. Hı hı. Oradan bu belediye artık bana ne yapacağını bilmiyor. <gülüyor> Ekeli bir de yaptılar en sonunda. fakat. Hırsızlar geldi, çalmak, tropeyi çalmaya kalkmışlar. Güla <gülüyor> eritmişler, çalamamışlardı, çıkaramamış tropeyi. Birler <gülüyor> yaptıracaklar galiba bakalım. Siz ilk orda başlamıştınız, değil mi? Yani... Ya orada, evet, şeyde, orada. Evet. Kısaca anlatır mısınız? Tabii. Pende... Ya şeyde işte aa, 1942 43 pardon. Hı hı. 43. İşte Anlatayım baştan Aslında <gülüyor> evet. ben şimdi bir şunu söylemek lazım dinleyicilerimize ha. çok keyifli bir ön söyleşi yaptık bu ya evet. ile. <gülüyor> e, oradan olsun, kopya e, evet, kopya çekiyoruz aslında. Ha. Ben şey diyeceğim oralardan hatta bence bu, bu çok önemli bir şey yani bir müzisyenin beslendiği kaynakları hissetmek. Ha. Sizin ha. bir müthiş bir rüyanız vardı hani. Oh, ev ev ortamı ile oh, birlikte. Öğlen sıcak. Evet, evet. evet. Ama nasıl? Zaman... Bach mıydı? Ne çalıyordu Bach, arkada? Beethoven, Mozart. Bütün klasikler yani. Dömi, Dömi derler. E, Anneniz mi çalıyordu? şeyler. E, kardeşleriniz mi çalıyordu? E, ablam. iki Ablanız ablam çalıyordu. ikisi piyano çalardı. Evet. Büyük ablam keman çalardı. E, siz çok küçüktünüz. Abim mantılın çok güzel. Beder flüt <gülüyor> çalmış. <gülüyor> <gülüyor> Zafanda annem Alaturka'yı severdi. Ama bir müthiş bir rüya görüyordunuz o zaman. Ha işte annem derdi. Olup hadi. 8-9 yaşlarında 10 yaşı hani. Evet. Öğlen okulları vardı. Çok sıcaklar vardı o zaman benle. Evet. Ha hatırlıyorum yani çok 50 derece falan oluyordu. Öyle bir şeyler. Ama ve bazen yatınca o anda böyle piynoda çalarlardı ablamlar gene devam bu hep klasikle bak bilasse bak bak memnun oldum yani çok severim bak. Şimdi bak dünyaya armeni öğreten insan sanki Allah yollamış git armeniyi öğret dünyaya öyle büyük adam. Ben ben öyle görüyorum. Onun için çok seviyorum tabii o şeylerini. Ben yatıyorum uyunca o ne rüyalar görüyorum hiç hayatımda görmediğim rüyalar cennetlerde oluyorum böyle cennet otlar buraya kadar yüksek yerde otlar vardır ya bunlar burada <gülüyor> bir metre yukarıda sanki Ve böyle çiçekler rengarenk bir. böyle geziniyorum böyle kimsicikler yok hiç bir tek başıma böyle bu rüyaları ben her Yattığım zaman müzik çalındığı anda ben hep bu rüyaları görüyorum. yani hakikat diyorum yani. Yine hakikâ. görüyor musunuz? Ya yani yok bitti. bitti. O. Siz çalmaya başladınız. O, o, o şimdi. zaman işte çocuk uyuyorsun. <gülüyor> evet. Sanki ninni gibi geliyor. Evet. Evet. <gülüyor> Onlar. Ama evet. Sonra sizin o. kuş odasına mı e, Ha O kuş odasına işte annem bir gün Hı. bana 12-13 yaşındaydım herhalde. Hadi oğlum ben Ankara'ya gidiyorum çok çok kalacağım Ankara'da sen babana git baba da Kuşadası'nda zraat müdürü. Uh -huh. Ağol, ben kısa pantolondan geldim oraya falan. Trene binip gittik işte oraları fakat ben o ya çok şaşlıyım ben nereye gitsem cennet gibi yerler. <gülüyor> <gülüyor> askerlikte bile bir kura çektim. Aa okuyamıyorum. yanındaki abi dedi sen cennete gidiyorsun. Neresiymiş orası acaba? Neresi cennet ya dedim. <gülüyor> İskenderun. Hakikaten orası da cennetmiş yani. Askerlik. Hep böyle çok şanslıyım yani. Evet. Ee, ne diyorduk? E, bandu, ya, bandu, geldik bandu oraya geldik. işte Oturuyoruz. Peder gidiyor vazifesine bürosuna. Ben orada hiç gidiyorum deniz kenarına gittim hemen tabi. O balıkçılar var be, ağ örüyorlar falan. Çıt yok memlekette. Ne o, araba, otobüme hiçbir şey yok. <gülüyor> Böyle çok güzel bir yerdi ya. Evet. Şimdi ama berbat olmuş yani. O kuş arası mahvolmuş ya. Evet. Çok büyümüş. Böyle orada başladık işte. Bak başladığımızı anlatayım mı? Da. Ben, siz bilirsiniz istiyorsanız. Daha ya, korkacak ya, çok şey var. Çok çok var. E, tamam. Ha, orada başladı işte yani. Onu... Onun için belediye biliyorlar. Sonra benim hayatımı da öğrenmişler biraz dışarlardaki. Onun için heykelimi yapmışlar işte o kadar. Ne güzel. İlk, çünkü ilk bandoyu kurduk ya. Evet. Evet. Bu benim aklımda kalan bir de bandonun kırbaçlı bir şey. Aa konuştu. evet tabii. Tabii biz orada <gülüyor> çocuklar arkadaş baktı Aa, birkaç arkadaş olduk. Bir de iki oldu üç oldu dört. Aa dört kişi tavla oynuyoruz hep. <gülüyor> Bir de dolap var orada biliyor. Kocaman bir dolap. Kahvehanede de değil mi? Ha kahve. Kimsesizlikleri yok. Hep bu şeyler dışarıda balıkçılar ağ örüyor filan. Çok mağazaplı yani çok. Ondan sonra bu ne varmış içinde ya bu. bu. Do -do. Dolapların içine ah sazlar varmış. Saz bu ne? Ben de saz filan. <gülüyor> o bando sazlarıymış. Ah bando. Unuttuk ki sonra. Sonra bir haber geldi. Aa İzmir'den ...bir bandı şey, hocası geliyor... bando kurulacak... O, ...biz dördümüz mü ne... ...tamam dedi girelim... <gülüyor> ...bekliyoruz hocayı... hocayı bir, ...bir hoca geldi... ...eyvah biz... ...titlemeye başladık elinde kırbaç... ...çizmeler... Şeyler. ...eyvah mahvolduk... ...korkarak... ...demek korkmak da iyi... Ya, ...çabuk görünüyorsun... <gülüyor> Bak orada ben nasıl notayı nasıl öğrendiğimi hiç hatırlamıyorum. Orada sazlar verdiler, sazlar kalmış kaç senede, yüz senedir kimse çalmamış. <gülüyor> Perdeler geçmiyor. Ay su hoca dedi, su altın içine. Su gittik attık suları çalkada. Oh, başladı çalışmaya. Öyle. Evet. Artık işte başladık uzun sesler böyle öpleye öpleye. Bir ay oldu, iki ay oldu. Daba tamam. üçüncü ay biz çıktık şeylerde yani bayramlarda Ismeti dışarıya daba parampa parampa çalıyoruz yani. Ama bandomuz şeydi yani. 9 kişilik. Siz trompet mi çalıyordunuz o zaman? Tabii trompet. trompet tabii. O zaman da trompet almışsınız. Bir de bir parçayı çok sevip böyle gidip kırlarda deniz kıyısına çalıyormuşsunuz. A, çalardım bir de. Hemen. Gönül yakıyormuşsunuz. O, o, o, <gülüyor> çocukluk aşkı işte o. Aa, 13 yaşındaki aşk. Ge Geçti mi sizinle bilmiyorum. Bana <gülüyor> <Para> oldu. <gülüyor> Ama karşıdan karşı konuşmak yok. El tutmak yok böyle. Böyle bir şey yani. Mektuplaşma gibi... Neyse. Arada uzun bir dönemde evet, var da Şimdi şey <gülüyor> e, Cennet dediniz hani Hep cennete gittim Hep cennet. Neden? Amerika nasıl bir yerde Amerika'da cennet sevmiyor Yok Amerika Vallahi Bir caz orada geldi çok Hep, Ben yalnız New York'ta kaldım <gülüyor> Yani ama yani insan tuhaf oldum orada O, o yüksek binalar falan böyle Pek şey yapmadım sevmedim ama tabi hep kulüplere gidip arkadaşlarla bir müzik, ile filan o beni hep, her yere soktu. Müzik cenneti yani. Ah orası da <gülüyor> müzik caz jazz. Ee, şeyi neydi cennet, cennet. cenneti, caz evet. cenneti evet. Pişman mısınız peki yani Stockholm'e gittiğiniz için Amerika'dan? O zaten ilk, ilk Stockholm'e gittim de ondan sonra, sonra gittim sonra geri geldim. Evet. Stokul'um çünkü hep en büyük babalar Caz'da hep oraya geliyorlar. Stokul'u Danimarka, Stokul Danimarka. Geliyorlar kalıyorlar. Evleniyorlar. Çocukluğu oluyor falan böyle. Hı hı. Onun için zaten İsveçler Danimarkalılar öğreniyor. Caz'ı çok öğreniyorlar. Yani caz Avrupa'da İsveç Danimarka'dır yani. Hollanda'da da vardır biraz. Eskiden iyiydi. Belçika'da da vardır. Fakat oraları daha çok ne kadar Türkiye mesela kim gelip de kalıyor herhalde caz müsyenleri gelip kalıyorlar mı orada evleniyorlar mı yaşıyorlar mı senelerce yok burada gelen yok onun için burada öğrenilmiyor caz. Evet, tabii. Kalıcı Türkiye, olmuyor. Tabii ya. Evet. Orası İsveç herkes caz seviyor. Amerika'dan daha iyi sanki herkes caz sevmez ama başka müzikler de severler. Evet. Ha. Dinleyelim bir şeyler daha. Aa, vallahi. Yani, evet mı? bu şeyi Kend koysunlar söyle. Neydi? Kentet'ten 1900 Evet. Kentet'ti neydi? 5 Kuintet. Kuintet evet. Quintet. Quintet. evet. Tamam. Beş tamam. kişilik. Tamam, tamam. Açık hava 1994. Kimler çalacak? Sizin klasik. İşte İsveçli'nin İsveç ve Avrupa'nın en iyi yüksek saksı Bernd Rosengren. Pianiste de Oki son ben rahmetli oldu bu senenin başında. 45 eylesin. sene beraber çaldım. İsveç'in en büyük bir piyanisti, caz. E, Bernd Rosengren'de öyle. Ben Rosengren Avrupa'da deniyor. Yani. Sonra kontrubası da Per Ulagat O da çok güzel kontrubası. Ve davulcu bulamadık ve Türk Doljusa almıştık. Can Kozlu diye bir var ya bir onu aldık. Yani o şekilde çaldık. Hı. Bu dinlediğiniz şeydi. Peki. <Gülüyor> Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Açık, açık dergi. dergi. Evet Açık Hava Kaydı'ydı. Mahfif Alay bizlerle beraber onun kayıtlarını dinliyoruz. Umuyoruz ki bu yazdı böyle kalabalık bir konser olur. İnşallah bu gelecek yaza. Evet gelecek ee, yaza önümüzdeki yaza. Şimdi sizi burada bulmuşken. Oradan, oradan geleceğim bütün arkadaşlarla. Evet. Danimarka ve İsveç. Bütün en iyilerinden. Gene Quintet'le mi geliyorsunuz yoksa... Yani sekslet olarak sekslet de olabilir belki hmm, Dur sürprizler. Peki. Peki cazın hası diye sorsak cazın hası sizce bir bat mıdır beştliler evet, altılar tabii, mıdır? Dediğin zaman evet işte dünyaya gelmiş büyük en büyük bir müzisyen diyelim artık saksooncu Charlie Parker. O, o o bu cazı toparlayıp bir, bir müzik haline getirmiş bir insan. Yani. Çünkü o zaman herkes başka çalıyormuş. Bütün orkest bir orkestra öyle çalıyor. Oteki bambaşka bir şey. Oteki başka. dixilentler varmış. Değişik. Bluzcular bilmem ne falan böyle. Ondan sonra bunları duyuyor. Ondan sonra hakikati bu cazdır diye or ve ismini de Bebop diyorlar artık. Orada Bebop diyorlar o zaman. Burada bir 40'lar. Charlie Parker 21 doğumlu. Ya bir şey daha söyleyeyim. Ne oldu biliyor musun? Ben 1930, 29 Ağustos'ta doğdum. Charlie Parker da aynı günde doğmuş. 1920 Ağustos 29. Bu, ben, ben, ama bunu çok sonra da öğrendim ben, yani ben. Neyse. Bu Karl Parker çalıyor orada 52. Cadde var ya orada hep evet. böyle caz, her kulüpler oraya her akşam orada sabahlara kadar çalıyor. Bütün müzisyenler, en iyi babalar geliyorlar işlerinden sonra falan. Hepsi muaf oluyor böyle. Şaşırıyorlar bu nedir? Ne yani böyle? Böyle büyük bir, dahi, i̇şte, genius, genius diyorlar İngilizce diyorlar, zaten genius. İşte bu Bebop, Şu, esas ben zaten buradan öğrendim. Bunlardan yani, Charlie Parker'ın müziği, Dizzy Gillespie daha var babalar ama en başta Charlie Parker çünkü, en büyük. Evet. Armonisi çok e, vakıf olmak zor galiba biraz evet. değil mi? Yani cazın e, daha doğrusu siz bir taraftan da e, yani farklı ülkelerde farklı armonik yaklaşımlar var caza evet, diye evet. Biz konuşmuştuk. Bir de bir yaşam biçimi sanıyorum değil mi? Yani o insanların müziğe bakışı Tabii. işte babaların diyelim. E, müzisyene bakışı ilişkileri evet. filan farklı galiba tabii. biraz böyle çok e, bambaşka demiştiniz evet. işte bunu yapan şeyler Afro Amerikalılar cazı caz yapan bunlardır yani beyaz Amerikalılar diyoruz onlar da tabi çaldılar öğrendiler birkaç kişi de oradan çık geldi iyi dünya çapında hani evet. tabi klasik müzik nasıl armoni var Değil evet. mi? Eczada da var armoni. O armoni olmadı mı? Zaten. Sonra armoniyi bir de çok iyi bilmek lazım. Yani caz müsenler için. Onu çünkü çaldığın zaman çaldığın eser her eserin altında bir armoniler var ya. Yani onların onların içinde çalmanız lazım. Ondan çıktın mı? O, o parçayı çalmayın başka bir şeye girersin yani olmaz. Şu armoniyi yutmak lazım yani. Armoniyi çok... Her evet. müziyenin öyle piyanoya oturup bunları öğrenmesi lazım. Ama bir de cazam armonileri var yani. Bir Hı -hı, de. Evet. Çok ilerledi şimdi. İlerledi ama şimdi işte geldiler şeye. Charlie Parker'ın yaptığı armonilere geldiler. Kaç sene geçmiş? 55'ten. Evet. Yok. O kaç 55. sene diyor. 65 sene veya filan oluyor mu? 55 e, sene, işte sene 55, evet. 55 sene olmuş. Şimdi ancak o Charlie Parker'ın çaldığı armonler 13, 13 eksik 13 sharp böyle şeyler var. Aha. Onları şimdi daha buldular. <gülüyor> o, o zaman çaldı. O kadar daha iyi bir insan düşün. Evet. Yani Zaten cazı öğrenmek yani birisi meraklıysa onu dinleyecek. Ben onu ilk defa hayatımda onu dinledim. Charlie Parker'ı dinledim ve o kadar yeter. Başka bir şey dinleyemedim artık. Hep onu dinleyip ondan öğrenmek. Nasıl karar verdiniz İsveç'e gitmeye? Yani nasıl oldu yani ilk o, o gittiğiniz şey, yeri Avrupa'ya zaten de. Bir, bir hatırlamadım şimdi o, ben işte bitirdim bir 7 sene. Evet. Hemen yedek subaylık. Ankara'da bir mektep var ne piyade okulu. Orada 6 ay. her akşam ben çıkıp salıyorum şeylerde. <gülüyor> İntim diye bir yer vardı. İntim Ankara'da. Hı, o hep caz. Hani böyle falan, ee, Orada çalıyor. Altı ay. Ondan sonra kura çıktı işte ya. İskenderun'a. Kura. Herkes çekiyor bir bakayım gidiyorlar. Doğu'ya hepsi. böyle oralara. Bir çektim. Ya okuyamıyorum. Hay Allah'ını. Yanımdaki arkadaşım. ya abi dedi, sen gidiyorsun. Cennete gidiyorsun dedi bana. Ya ne bu neresi? A İskenderun'muş. Hakikaten cennet diyor. O zaman ya. ...hep cennetler Kuşadası cennet... ...orası cennet... ...yani Stockholm, başladığım, müziğe başladığım... ...yer cennet. Stockholm, Rüyalar mi? cennet. Evet, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Allah, Sizin peşinize Allah, takılmak lazım. <gülüyor> Allah'ım baba Allah öyle. Zaten öyle. Beni sanki birisi idare ediyormuş gibi. Ben bir şey bilmiyorum yani. O mekteplerde ben yani kusura bakma ama cahil kaldım çünkü hiçbir hiçbir yerde kitap açmadım ben mekteplerde hiç hayatımda hep kulaklama yani böyle oldu fakat tabi hep kafada müzik olduğu için zamanım yok yani başka şeylere zaman ayırmam hep o müzikteyim yani so evet bir de peşinizden oraya gelenler oldu. Daha doğrusu orada himayeniz evet. altında aldığınız bu Türkiye'li müzisyenler de oldu mesela Van Arıcı gibi. Aa, Elvan. O evet. Elvan işte, bir tek adam benden sonra odur Türkiye'de. Yani bu öğrenmiş insan. 20 sene benim orkestramdı. Stockholm'da. Ve benden benim memurumdaki onlar en büyükleri oranın. Sonra bazen bizim onu almadık. A televizyonda var o. Şeyde televizyonda. YouTube'da. Yani YouTube'da var. Amerika'da olacak. Hı hı. Baktık da galiba ona biraz. Baktık. Evet. Bakmış mıydık Baktık. geçen akşam? Baktık. Evet, vardı evet, evet, onu evet, evet, evet, evet. Aa, Amerikalı. Hı. Sangoma evet. Beretti, ha, bir en mühim. Davul yani battery Davul mu Nedir? Davul. davul. <gülüyor> Aspa davul değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, davul. Bateri en büyük. En mühim şey küçük gruplarda. Evet. Cazda bilhassa. Çünkü time. O time. O o. ...o neyse... ...ne kadar hızlıysa... ...neredeyse o... ...bu zamanları bilmeleri lazım... ...davulcuların... ...bir sürü ridimler vardır... ...hani... ...yavaş, biraz hızlı... ...biraz orta hızlı... ...bir Hı -hı. de çok hızlı var... ...bir sürü şeyler bunları... ...bunları... ...devamlı olarak... ...swing böyle... ...bir de swing var işte... ...o swing... ...Amerikalılarda var... ...bir şey var... ...zıplatan bir şey... ...swing... Hoplatıyor böyle şey hani swing ya işte swing nasıl işte. <gülüyor> Onlar Onlarda hep var o işte davulcular. Onu o, o çok mühim. Ve tempoda kalmak, düşmemek. Tempoyu düşürdüğü anda zaten bütün hepimiz gideriz. <gülüyor> evet, çok zor. Ritim demişken aslında mesela Brooklyn ritimleriyle de yani mesela atıyorum 98'likte Avrupalılar karşılaştığında sayenizde mesela nasıl ben ama ben gittiğimde yok pek iyi değildi. Yani Almanya Almanya Harpten çıkmış her yer yıkık döküktü hmm. 1955-56 Orada zamanlar. Ee, fakat gene her caz kulüpleri falan vardı o zaman hayret yani. Ben yani işten sonra hemen zaten işte de caz alıyorduk Amerikalıların şeyleri vardı orada. Orduları Amerika. Fransa'da he Amerikan. Askerlerin kulübü, çavuşların kulübü yüksek rütbeli ne derler onlar işte onların kulüpleri subaylar kulübü mesela bir ay orada bir ay orada çalıyordu hep caz hep caz geliyorlar söylüyorlar ama olup biliyor musun şunu şunu çalıyor. tamam biralar ısmarlıyorlar bize. Biz 5 kişiyiz bira getiriyor 30'arlı şişe bira. Ulan iki beş. böyle hep caz benim özellikle mesela Türk ritimleriyle karşılaştığında arabalar hani şimdi onu... o şimdi, evet en mühim şey o işte <gülüyor> onu Amerikalı Amerika ya şimdi hepsi rahmetli tabi ya bütün babalar var ya isimler Charlie Parker bile öyledir onun tabi şey yap, o da muhakkak dinlemiştir Türk müziğini <gülüyor> film, bilir biliyor hani olsun Gillespie Thomas Monk <gülüyor> E, Macoy Tanner, Piyanist, Coltrane'in piyanisi, bunlar ne? Hepsi bana geliyorlar, biliyorlar benim Türk olduğumu. Bana e, Charlie Mingus, kontrabaslı onlar. Hepsi geliyor bana. Türk müzik for us very important diyor. Allah, Allah Türk müziği bizim için Çok muyum? Allah diyor. Neden diyor? Ben anlatıyor işte bir plak almıştım heber. Davul diyor. E, double diyor huzurna sonra diyor huzurna evet çalıyorlar herhalde bir köy düğünü diyor biliyor her şeyi bir köy düğünü ondan sonra birisi geliyor bir gazel atıyor kimse o vallahi biliyor çok en iyilerden biri herhalde ki işte diyorlar Türk müziğinde ruh var. Canlılarda ruh var. Var. Yani Düşünüyorum ben böyle ya dünyada bu sürü sürü müzikler var, değil mi? Latin müzikleri var, birbirlerle. Ne? Dünyada iki müzikte ruh var Türk müziğinde ama şimdiki değil tabii bu. Eski babalar çaldığı zaman ve cazda ruh var. İki müzikte ruh var dünyada. Türk müziği caz. Siz Şükrü Tunar'dan bahsetmişsiniz değil mi? Eyvah. Şimdi hemen evet, açayım bir konuyu. Onu dinlettirdim evet. evet. Onun o Taksim'lerinden Taksim evet. bir tanesidir o bilgisayarda var ya. Evet. Onu dinlettim çok büyük. Babalar arabanın içinde de dinlettim. O, çok güzel duyduk onları. Evet. Burada şey, şeyler de pek iyi duyulmuyor Çok güzel bir set vardı arabamın içinde babalar yanındık e, bu big band var ya çaldık onun Hı -hı. araşmanları yapan ve piyano çalan Fransi Bolan Hı -hı. hep Amerika'da herkese e, a, araşmanlar Aşk yazıyor yani. çok yüksek müslüman yani mücaz. oturuyor ben dedim Aa ister misiniz dedim bir Türk klarnetçi e, dinlemek ister misiniz dedim, dedim tabii muafi dediler tabii çaldı diye çaldım Şükrü Tunar, gelmiş geçmiş bunlar bir dinledi aklı böyle çıt çıkmadı ve zaman nasıl buldunuz dedim dünyada dinlediğim en büyük klarnet dediler bana hepsi ama bunu bizde bir Türkiye'de bile anlamazlar onlar sana ki Türkiye'nin neyindi ama dünyanın en büyük evet. çünkü bunlar o kadar müse her şeyi duymuş bunlar biliyor. Amerika'da o ke, neydi Benny Gol Benny, Benny Goodman, Goodman. Ben vardır. Hı -hı. Ee, öteki klarnesi neydi? neydi? Ar Artış Show art art şov. Show. Bunlara hep araştırmayı yazmış bir Onları hep duymuşlar şalıklar. Bunu duyacağım. Dünyanın en büyük klarnet. Duyduğum dünyanın en büyük klarneti dedi. Doğru. Doğru haklı Ben ne diyorum biliyor musun? O Şükrü Şükrut'unlar Türkiye'nin Charlie Parker'dir. Aynen. Türk müziğinde o cazda Charlie Parker. Uzman dinlemek gerekiyor, bulmak Aa, gerekiyor. Ah havadar ya, eyvah. <gülüyor> yok yani dinleyicilerimiz. O akşam din dinledik abi. Valla bardık kabah. Kabah Ama hangisiydi o? Hangi... ne? Sabah. Makamı neydi? Seba makamı. Sabah makam mı? Sabah makamı. Sabah değildi yok. Değildi değil mi? Sabah değil. İkinci miydi? Üçüncü müydü? Onu hatırlayamıyorum. Evet, Belki de Bu arada kalan müzikten külliyatta yayınlandı. Onu Şükrü, da tünün, evet. Söyleyelim Şükrü Tunar'ın. Dinleyiciler oradan da edinebilirler. Türkiye'de öyle Daha bir edisyon ya. da var. Hakikaten da... hiç bak radyolarda hiç bunlar şey çalışmıyor. Yani Türkiye'de kültürümüz en büyük kültürümüz ya. Bizim daneler var. Yani davulcular, Rusunacılar. Yani... Dinleyelim mi müziği? Evet biraz. Olur dinleyelim. Sonra kapatmak zorunda kalacağız Aa, zaten. Aa bittik mi? Valla az kaldı. On dakikamız kaldı. <gülüyor> o ee, zaman evet. ne dinleyelim? Peki Mahfif falaydan <gülüyor> bir kayıt daha var. iki CD'miz var elimizde. Biri Big Band kaydı. Diğeri de Açık Havadaki kayıt. Hangisine gidelim? Kapan. Açık Havadaki ne gidelim? Valla daha ne var orada? Big Band olsun daha iyi böyle daha çünkü burada pek duyulmamış Big Band'lar fazla. Evet. Türkiye'de. Şey soracağım peki az evvel hani Türk müziği ve caz müzik dedik peki füzyon füzyona nasıl bakıyorsunuz füzyon müziğine. yani <gülüyor> füzyon hani etnik deniyor ya ah etnik yani hani etnik. o tam bir karşılaşma sayılır mı mesela Türk müziği de jazzı karşılaştırmak e zaten bu Amerika'la bizden çok şey aldı caza. bir sürü şeyler var böyle evet. ee, geçişler var bir şeyler var Aldılar. etkilenim bizim evet. Evet. Da bizden tabii bu ruh ruhu hemen anladılar canım. Bunlar çok büyük müzisyenler Amerika'daki bu. Hepsi rahmetli oldu. Ama işte. Evet. Peki o zaman bir Big Band, kaydı ile devam edelim. Sonra kapanışta buradaki genç müzisyenler için tavsiyelerinizi. Ha tavsiye tabii. fi bizlerle beraber. Gloria'ydı. Gloria, Gloria. evet. Evet. Başladı. Al Drevo. Dan e, bir arkadaş bu. Hepsi hepsi oldu ya. Bir ben kaldım ya. Vallahi. İki burada Ama siz... ben yaşayacağım ya Allah Bu sesi bırakamam. <gülüyor> Bırakmayın zaten. Ya. Umarım burada da daha çok görürüz sizi. Yerçeğin... E i̇şte geliyorum her sene geliyorum can. Orada burada çalıyoruz. Kulüplerde çalıyoruz filan ama e, evet. şimdi gelecek sene bütün Danimarkalı İsveç'ten Danimarkadan bir grup yapıp <gülüyor> tam olarak bir, bir de bir de öyle çalmak lazım daha yani evet. oralarda çünkü bu caz anlaşılmış herkes çalıyor, mektepleri var, caz mektebi var, yetişiyor çocuklar ve caz memleket zaten caz hep caz. Çok seviyorlar. Danimarka, İsveç. Neden? Çünkü senelerdir. Neler gelmiş, kalmışlar orada senelerce. Kalıyorlar bir de, evleniyorlar. Çocuğu oluyor. Sonra bir, sonra gene bir kaçıyorlar bir yere. <gülüyor> yine Amerika herhalde. <gülüyor> yani. Ama çok iyi oldu. Herkes öğreniyor. Bunlardan öğrendiler zaten. Onun için hem halk dinlediği cazı çok seviyorlar. Evet. Evet. Peki son olarak ha. genç enstrümancılara özellikle çalçılara. Tabii ha. Ne evet. söylersiniz Cez öğrenmek için hani. Evet. evet. En aşağıya yani benim birim gibi benim gibi olmaları lazım. Bir konserval ilk önce öğreneceğin iş, bir klasik müziği öğrenmek. Onu öğrendikten sonra. Enstrümanı muazzam şey olman lazım. Virtuos olacaksın enstrümanda. Çünkü caz başka türlü olmaz. Hepsi öyle çünkü Amerika'da. Ve ne dinleyeceksin işte o mühim. Evet, ben hayatımda daima en büyüklerini dinledim. Cazın en büyük, cazı caz yapanların. Ondan sonraki onun yolunda gidenler, o onlardan... Hep onları iyileri dinlediğim. tabii çok zor ama müziği öğrenince insan daha çabuk öğreniyor. Bir de en büyüğü, en mühim armoniyi öğrenmek. Armoni çok zordur. Bir de caz armonileri tabii klasikten bile zordur. Yani ben ne diyorum Caz dünyanın en zor müziği caz. Yani klasik müzik öğren, çal, otur bekleme, bekle, konservatuvarı bitir, çal, nota okuyorsun. Ama cazda kendini sokuyorsun içine müziğin. Sola yapıyorsun. O çaldığın eserin altındaki arboniler vardır. Onların içinde onlardan bir ses, bir, bir, bir yarım ses bir ses yanlış çıkarırsa olmaz. Olmaz. yani ol, Gidersin yani. Onun için arboniyi çok iyi öğrenmek lazım ve caz lisanını öğrenmek lazım. Vardı bir caz lisanı. Bunlar hepsi var işte Charlie Parker'da, ondan sonrakilerde hepsinde. Ne diyorlar biliyor musun Amerikadaki? Şimdiki kalan en büyük cazcılar var. Ne diyorlar? Burada hiç kimsenin haberi yok. Ben bunlara Charlie Parker falan deyince, "Aa eski ya filan." diyorlar. Ne eski siha? En baş en başta o. Şimdi Amerikalılar şey diyor. Bütün müsenler eğer ...seni çaldığın cazda bir bab olmazsa ben ona caz demem diyor. Bak. Ya. Çünkü yapmış en büyük te, yani temelinden en yukarısına kadar yapmış bu adam. Yani bu dahi Cazı caz yapan bir insanı... ...eski denir mi Hiç. Bin <gülüyor> sene sonra gene Charles Parker gibi bir insan çıkar mı çıkmaz mı? Çıkamaz mı? Bundan daha iyi ne? Kim ne yapacak? Olmaz. Yani dinlemek lazım. Benim yaptığım gibi birisi olursa hayatını verirse bütün hep bu işe ama konservatora bitirmiş enstrümanını dünya çapında olmuş bir olacak. Yoksa enstrümanını bilemedin, armoniyi bilemedin mi bu işi yapamazsınız. Bir de çalacak, beraber çalacak. O Bir de beraberlik var tabii. O da önemli. Tabii. Neyse, çok zor bu işler. <gülüyor> <gülüyor> tamam, özellikle. Hepsine, aşşallah, vardı. Ama şimdi, yani bir de şunu diyeyim yani. Şimdi, bugünlerde yetişme, ben, benim zamanımda ne trompetim vardı, ne pilav vardı, ne e, notalarım vardı, hiçbir şey. Ama ben hep dinleyerek öğrendim. O babaların çaldıklarını dinleyerek, oradan öğrendim hepsi, bütün. <gülüyor> melodileri, armonilerini, her şeyini. Tam konsertlardan bile ben bütün bu armonileri eski caz armonileri hepsini bilirdim onlar. Şimdi biraz daha, daha gelişti. Fakat hep Charlie Parker o yaptı çünkü. Onun yaptığı armonileri şimdi daha ancak geldiler. Kaç sene geçmiş? 60 mi? 55 yanı mı dedim? He. Ya hadi sen konuş şimdi. Yok. <gülüyor> Aslında sürenin sonuna Vallahi geldim. Ne diyemiyorum, çok zor bir iş. Teşekkürler geldiğin için Mafi. Sağ olun. Çok durayım. teşekkür ederim. Ben de dedim. Ayağına, ağzına istedim. sağlık. Çok sağ ol. Adi İyi şanslar. Pardon. <gülüyor> Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü.